Oh yeah. Çıkkasıydı. Merhaba Kainat, bugün 21 Haziran Pazartesi, yıl 2010, ay 6, gün 172, Hızır 47 1431 Hicri Recep 9, 1426 Rumi Haziran 8 Güneşin yengeç burcuna girmesi, Seretan Burcu'na Yaz faslının başlangıcı Günün tarihi 76 yıl önce bugün 21 Haziran 1934'te Türkiye'de soyadı kanunu kabul edilerek... ...her aileye istedikleri soyadı verildi ve kimlik cüzdanlarına işlendi. 973 yıl önce bugün 21 Haziran 1037'de yüzü aşkın kıymetli eseri olan filozof i̇bn Sina Hemedan'da vefat etti. Doğumu 980 yılına rastlar. i̇bn Sina hekimlikten başka matematik, fizik ve felsefede de çığır açmış... ...muziki hakkında da geniş eserler vermiştir. Arap ve Farsî lisanında yazılı şiirleri vardır. Eserleri Latince, Fransızca ve başka dillere çevrilmiş... ...milyonlarca kişi tarafından okunmuştur. Güneş Yengeç Burcunda 21 Haziran 21 Temmuz Dün ilkbahar sona erdi. Bugün Haziran'ın 21. günüdür... ...ve Güneş Yengeç Burcuna girmiş, yaz faslı başlamıştır. Yaz 94 gün olup 3 aydır. Birinci ay Haziran'ın 21'inde başlar, Temmuz'un 21'inde sona erer. Devamı yarın. Yemek listesi gün 172. Enginer dolması, imam bayıldı, salata, revani. Büyük Saatli Marif, Büyük saatli marif Takvimi Merhaba herkes Açık Radyo Burası 94.9 Aynı zamanda Açık Ve Açık Gazetinin açılışını yaptık Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz Günaydın. Günaydın Evet bugün 21 Haziran Güneş Yengeç Burcu'na girdi ve yaz faslı başladı Birinci ay e, 94 gün 1. ay Haziran'ın 21'inde başlıyor. Temmuz'un 21'inde sona eriyor. İlkbahar sona ermiş oldu ve çok tatsız haberlerle bir yaz başlangıcı yapmış olduğumuzu söylemek hiç yanlış olmaz herhalde. Hakkari ve Elazığ'da hafta sonunda gerçekleştirilen PKK saldırılarında 12 asker hayatını kaybetti. Çatışmalarda da 12 PKK üyesinin öldürüldüğü habere, haberi var. 11 asker Van'da düzenlenen askeri törenle memleketlerine uğurlandı. Törene Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Başbuğ, ayrıca çok sayıda bakan ve kuvvet komutanları katıldı. Başbakan Erdoğan terörün ve arkasındaki güçlerin amaçlarına ulaşamayacaklarını söyleyerek birlik ve beraberlik çağrısında bulunuyor. Daha sonra da üst düzey yetkililer Şemdinli'ye gidip 9 askerin hayatını kaybettiği tekeli taburunu ziyaret etmişler. Burada da bilgi veren Tüm General Gürbüzkaya saldırı gecesi PKK'lı gruba ilişkin ilk görüntüleri aldıktan sonra bölgeyi ateş altında tuttuklarını ancak karşılık verilmeyince Görüntülerin çoban, köylü ya da kaçakçılara ait olduğunu sanıldığını söylüyor. Başbakan Erdoğan hasta konuşmasında taşeronlardan kime taşeronluk yaptığını söylemedi ama PKK'nın taşeron bir örgüt olduğunu söyledi. Ardından da doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle güneyyle tüm halkımızın huzuruna ve kardeşine kasteden bu kirli oyunlarda başarılı olamamıştır dedi. Bütün bunlar aslında 3 aşağı 5 yukarı hem yabancısı olmadığımız hem de ne mana ya da ne manasızla tekabül ettiğini 3 aşağı 5 yukarı bildiğimiz sözler. Bundan öteyse savaş dediğimiz şeyin ne kadar işlevli bir ensüman olup olmayacağı dairse galiba bu hikaye bir şeyler anlatıyor gibi. Birileri evet. geçerken top ateşi yapıyorsunuz. Eğer ateş gelirse karşıdan bunun silahlı bir güç olduğunu gelmezse ya ölü ya da çoban vesaire olduğunu anlıyorsunuz bu şekilde. ...devam eden bir şey savaş doğası gereği. Evet yani PKK'lıların saldırıdan iki buçuk saat önce... ...görülmüş oldu ama... ...bir yanılgı ortaya çıkıp yani... 500 kişilik bir tabura saldıran PKK'lıların... ...çoban sanıldığı şeklinde bir açıklama var. Evet bu yani... Yaza girerken hakikaten son derece gerilimli bir ortam. Bu yazın çok sıcak geçeceğini ortaya koyan pek çok belirtiden biri ama en önemlisi herhalde. Dünyanın da durumu hiç parlak sayılmazdı doğrusu. Yani Dün de PKK'nın Elazığ'da saldırıya uğrayıp arındık jandarma korun, karakolunu korumakla görevli time, gece geç saatlerde PKK tarafından saldırı düzenlenmesi ve çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğu bir askerin de yaralandığı haberi de vardı. Şimdi bu haberlere tabii döneceğiz. Bırakacak durumumuz da kolay kolay olmayacak uzun günler boyunca sanıyorum. Fakat bir de şeyden bahsedelim hafta sonu olanlardan sadece Irak'ta kanlı gün başlığıyla verilmiş bir haber var. En az 30 ölü 60'ta yaralı haberi var. Bağdat'ta çifte patlatmalı iki bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırılarda otuz ölü altmış yaralı var iki intihar eylemcisi bölgede e, o sırada yani banka bir bankaya Irak Ticaret Bankası şubesi ne yapılmış burada kimlik kartı ya da pasaport almak için bekleşen insanların üzerine Hı -hı. saldırmışlar. Ölenler arasında tabi güvenlik görevlileri ve banka çalışanları da var. Feci bir gün geçirmiş. Irak'ta kanlı pazar diye verilmiş bu. Afganistan'da kanlı pazar diye verilen bir başka haber var. Afganistan'ın güneyinde iki ayrı patlamada üç ölü. En az on dokuz yaralı var. Helman bölgesi başkenti Gah'ta ilk patlamada biri çocuk, üç kişi ölü. On dört yaralı var. Yemen'den. Bir patlama haberi geldi. Aralarında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu ölüler var. Pakistan'dan kanlı pazar bir var. 7 militan öldürüldü. Aşiretler bölgesinde meydana gelen patlamada ve düzenlenen operasyonda 7 kişi öldürüldü. Bunların Taliban militanı olduğu söyleniyor. Bunlar da aşağı Orakzay denen bölgesinde ülkenin. Ayrıca gene Pakistan'dan bir nokta saldırısından sonra kaybolan askerlerden 14'ü, 40 asker kaybolmuştu. Uzun süre önce haberini vermiştik. Onlardan 14'ünün bulunduğu haberi vardı. Celalabad'da Pakistan Konsolosluğu'na teslim edilmişler askerler, kaybolanlar. Kırgızistan'da da geçici devlet başkanı etnik çatışmalardaki ölü sayısının resmi olarak bilinen rakamdan çok daha fazla olduğunu söylemiş yani 200'e yakın 194 kişi galiba ölü sayısı olarak son Hı -hı. verilmişti şimdi 2000'e çıkabileceğini söylemiş Roza Ot Otumbayeva Oş ve Celalabad kentlerini ziyaret etmiş orada gerginlik devam ediyor Yıkılan binaların onarımı için elden gelen her şey yapılacak denmiş. En az 1 milyon kişinin hayatını etkilediği ve yaklaşık 400 bin kişinin de Özbeklerin komşu Özbekistan'a sığındığı tahmin ediliyor. Böyle bir durum var. Bir başka çok son derece kaygı verici ve tatsız bir haber de e, İsrail National News.com diye bir haber ajansından Süveyş kanalından İsrail savaş gemilerinin geçtiği en az bir İsrail savaş gemisinin, 11'de Amerikan savaş gemisinin Süveyş kanalından geçtiği haberi var. Bu da bir İranların, İranların desteği Gazze'ye destek verenlere eşlik eden bir filo Gazze'ye yaklaşırken oluyor. Mısır kanalı kapatmış ve gemileri binlerce askerle korumuş. Bu da El-Kuds, El-Arabi gazetesinden, Londra'dan yayın yapan, Britanya'dan yayın yapan Arapça gazete. Sık sık görüşlerine yer verdiğimiz bizim de bir gazetede çıkmış. Bu rapordan önce, El-Kuds, El-Arabi'nin raporundan bir gün önce de Voice of Israel, İsrail'in sesi Hükümet radyosu da Mısır hükümetinin bir İsrail talebini geri çevirdiği, inkar ettiği. Yani İran filosuna Süveyş kanalını kullanma iznini verdiğini, verdilmesini reddetti diye bir haber çıkmış. Yani bu da bir İran'la bir yüz yüze gelmenin Orta Doğu bölgesinde son derece tehlikeli bir gelişmenin de bir başka uzantısı olabilir. Fazla hakkında fazla bir şey bilmiyoruz ama böyle bir açıklama var. Bir de son bu şey sıkıntı verici durumlardan bir diğeri de şu. Amerika, Amerika Birleşik Devletleri İran gazını taşıyacak boru hattı anlaşması hakkında Pakistan'ı uyardı diye bir haber var. Amerika İran doğalgazını Pakistan'a taşıyacak boru hattı anlaşması hakkında uyarmış. Yeni yasalar çıkarıyor kongre demiş. Yani Amerika'nın Pakistan Afganistan özel temsilcisi Richard Holbrook İslamabad ziyareti sırasında Pakistan yöneticilerine yeni yasanın içeriği belli oluncaya kadar anlaşmayı askıya almalarını önermiş. Yani İran gazını taşıma durum iyi olmayabilir. Biz kanun çıkaracağız diyorlar. Bütün bunlar... Genel olarak çok e, aşırı enerji çağına girdiğimizde gösteren başka problemleri de ipucu olarak görmemize yol açacak şeyler herhalde. Evet böyle bir ortamdayız. Ee, aslında bütün bunların e, üç aşağı beş yukarı tam da hani ne denilebilir ki den yani öteye gidebilecek bir hali olmadı çok açık. E, siyasi sürecin e, ne şekilde işlediği işlemediği bir yandan tartışılıyor ama bir yandan daha da tehlikeli herhalde işin e, en kötü yan etkilerinden biri ise e, doğrudan hem milliyetçi e, dalgaların çok kuvvetli bir şekilde vurmaya başlaması hem çeşitli eylemlerle hem de e, televizyonlarda tekrardan albayları, emekli, yarbayları, generalleri e, çeşitli güvenlik önlemleriyle konuşmaya başlamamız Asas ee, askeri tedbirlere Tabii. ağırlık verildiği görülüyor değil mi? Evet şimdi genel klişeler de çok bu senin dediğine ilaveten medyanın genel bakışına da hakim olan en azından bazı bölümlerine yani televizyonlarda Hı -hı. ve gazetelerin manşetlerinde mesela böyle çok ıı, ses getireceği umulan klişeler var. Dün babalar günüydü mesela. Şimdi iki gazetesi Türkiye'nin büyük iki gazetesi babalar gününe <gülüyor> odaklanmış durumda Habertürk babalar da ağlar diyordu. Hürriyet'te babalar ağlıyor diye vermişti böyle bir şey. Cumhuriyet gazetesi yeter artık diye veriyordu. Öfkeye ve dursun bu şey diye bir gün gazetesi de artık yeter diye veriyordu yeter artık ve artık yeter diye ee, senin biraz önce söylediğin Taşeron meselesini de iki başka gazeteyle almıştı sabah gazetesi kalleşte Taşeron başlığıyla vermişti Erdoğan'ın pek yani Taşeron şeyinde benim anlayabildiğim belki de benim hissiyatımdır çünkü öyle bir gizli özne ki hani başka birisi de Marslar diyebilir ee, İsraille olan gerginlikle bağlantılı olarak okunuyor olduğuna dair ki e... Tabii gayet güzel bir çerçeve çıkar ortaya. Keyifli olur görmesi falan ama bununla ilgili herhalde e, fantazi dünyasından öte bir şeyler ortaya konuluyor olması gerekir. Aksi takdirde e, ortalığı bulandırmaktan öte bir amaca hizmet etmiyor diye düşünmek mümkün herhalde. Evet, evet. Ve maalesef sadece ortalığı bulandırıcı nitelikte çünkü herhangi bir şey yok. Yani sabah işte kalleştı Şeron demiş. Erdoğan'ın PKK yeni ihale aldı sözlerine dayandırarak yapmış. Hı -hı. Ayrıca da genelkurmayında terör tırmanabilir Uyarısının daha mürekkebi kurumadan terör örgütünün düğmesine basıldı diye veriliyor haber. Yeni Şafak gazetesi de aynen taşeronlar diye vermiş. İsrail'in ve çetelerin kiralık örgütü Türklere ve Kürtlere ihanet etti diye de üstelik daha da bir adım ileri götürüyor. Yeni Şafak gazetesi bunu. İsrail'in adını da vererek. Yani bu sorunun yani hükümete yakın e, gazetelerden biri olması üzerinden bu taşeron mevzuyla ilgili benim hissiyatımın üç aşağı beş yukarı doğru olduğumu çıkıyor yani böyle mi bakacağız İsrail'miş demek diye. Yani 25 senedir 30 senedir devam eden e, ne diyorduk düşük yoğunluklu bir çatışma ortamının e, son 2-3 senedir olan bir tane nasıl bağıntılı hale getirilebildiyse vakit kazanmak ve siyasi alan açmaktan öte bir şey ifade etmez herhalde. Evet. Milliyet gazetesi ise Türkiye cevap istiyor diye bir çıkış yapmıştı. Hı hı. Dün soruyoruz yani Türkiye son 3 ayda 46 açılımdan bu yana 128 şehit verdi. Ülkeyi şoke eden Hakkari saldırısının ardından milliyet, millet adına soruyor demiş. Ve birincisi genelkurmay saldırıdan önce terör saldırıları artacak dedi. Asker yeterli önlem aldı mı diyor buna. Yani bölgedeki koşulların son derece ağır olduğunu arazinin zor olduğunu biliyoruz ancak örgüt genel kurmayın PKK saldırılarını PKK saldırılarını artıracak açıklamasından 14 saat sonra saldırdı. Kalabalık bir grubun yaklaştığı nasıl fark edilmedi? Her onlar gece görüş sistemleri, termal kameralar işe yaramadı mı diye soruyor. İkinci olarak kimin taşeronu bizde bilelim sorusunu da sormuşlar. Yani başbakan aziz milletin PKK'nın kimin taşeronu olduğunu biliyor diyor ama iyi ama ben bilmiyorum diye yazmış Mehmet Tezkan mesela. PKK taşeronsa terör taşeronunu veren bir hayli güçlü de olmalı bir devlet veya o devletin istihbarat örgütü mü kim? İsrail mi Amerika mı Irak mı İran mı Suriye mi? Çünkü bu resmen savaş nedeni hemen bilmemiz gerekir diyor. Bir de bir başka soru vardı. Amerika Birleşik Devletleri o kesintisiz bilgi akışını kesti mi diye bu yalanlanmış galiba değil mi? Böyle bir şeyin Amerika Birleşik Devletleri'nden bir yalanlama olmuş yani bir bilgi kesintisi olmadı. Yani İstihbarat yeterince konuşmuş. asker var mı? İstihbaratla ilgili kesintiler var mı? Doğru önlemler alındı mı? Falan bunların hepsi savaşı konuşmak. Barışla ilgili şeyler değil. Halbuki Saatli Marif takvimi yine 3 aşağı beş yukarı işin kökenlerine dair önemli şeyler söylemeye devam ediyor. Kimin hikayesi üzerinde? 76 yıl önce bugün 1934'te Türkiye'de soy adı kanunu kabul edilerek her aile istedikleri soyadı verilmemişti. Aslında bazı ailelere istedikleri, bazı ailelere de uygun soyadları verildi. Yani işin başladığı üç aşağı 5 yukarı ve hala itişlen alanın bu olduğunun farkında olmadığını kabullenmek bir garip geliyor bana. Yani talebin ne olduğunu, bu talebin karşılığının ne olabileceğini falan konuşmuyoruz. Yine e, yeteri kadar obüs topu var mıydı falan filan gibi bir yerde hikaye ki e, mevzu hani top değildi diye sorası geliyor insanın. Aylardır konuşulan her şey bütünüyle çöpe atıldı ki e, bu açılım atılımı galiba hükümet açısından artık tamamen bir fiyasko oldu ve bunun nasıl ol olacaksa sonuçlarının çok ağır olacağı belli Evet yani şimdi mesela evlere ateş düştü meselesi de var bir de yani genel olarak medyanın büyük çoğunluğuna hakim olan tabii sadece Türkiye ölen askerlerin ailelerinden bahsediliyor. Hı hı. Ama tabii saldırı haberini Van'da alan Avrupa Birliği'nden sorumlu devlet bakanı Egemen Bağış da ölen asker ve PKK'lıları ayırmamış ve maalesef 20 eve ateş düştü şeklinde bir açıklamış. Maalesef 8 askerimiz şehit edildi diyor. Bu topraklarda doğmuş, büyümüş 12 gencimizin de çatışmada hayatını kaybettiğini öğrendik. 20 eve ateş düştü, 20 ailenin acısını paylaşıyorum diye farklı bir yaklaşım oldu söylenebilir belki de bunun. Ama hani bu yaklaşım sanki yapılan bütün açıklamalar içinde hükümet kanadına çünkü hükümet de organize bir örgütlenme olarak kabul etmemiz lazım herhalde. Ee, olsa olsa hani 20 açıklamanın birine tekabül ediyor ki bu da herhalde e, yurt içi değil daha çok egemen bağıştan geline bakacak olursak aslında yurt dışındaki dengelerle ilgili gibi ya da bu benim yorumum hani e, çünkü içerideki konuşma ve dil hiç buna yakın ya da buna benzer bir dil değil sanki gökten birileri bir şeyle bir şekilde falan gibi şaşkın bir hal var hatta beklenmiyor olması imkanı olmamasına rağmen evet bu yani ağır bir Çok ağır bir durumla yani Ölenlerin adlarını da söyleyelim Elmas Esendere, Ömer Kara Sebahattin Derin, Süleyman Ballan Ramazan Erdem Oğuz Yelken Mehmet Ali Tosun, Hüseyin Köksal Mutlu Saydam, Yusuf Pazar Ve Mustafa Kayın Tabi Törendeki konuşmalara klişeler Hakimdi diyor Radikal Gazetesi hı hı. 11 şehit asker Van'da memleketlerine gönderildi dedikten sonra. Şehit yakınları öfkeli ama vakurdu. Birçok şehirde insanlar soka sokağa dökülüp PKK'yı lanetledi diyor. Son, e, bir son kişinin de Elazığ'ın Pal Palo ilçesinden son şehit haberinin geldiğini de ekleyelim. Selçuk Gökdağ'da. Jandarma Komando Onbaşı Selçuk Gökdağ'da PKK'nın karakolu açtı ateş sonucu şehit düştü diye haberi de eklememiz lazım. Tabi şeyin açıklamasında da oldukça ciddi bir e, kafa karışıklığı var değil mi? Teröristler açılan ateşe karşılık vermeyip askeri yanıltmış kaçakçı zannettik. Böyle bir şey... Epey kafa karıştırıcı değil mi ya? ya? Yani herhalde işin doğası dediğimiz şey işte tam da bu savaş o yüzden anlamlı değil ve savaş o yüzden e, herhangi bir şey çözüm olabilme ihtimalini yanında getirmiyor gibi. Yani dağlara e, termal kamerayla bakıp gece canlı bir şeyler gördüğünüz zaman buna cevaben top attığınız bir durumdan bahsediyoruz. Ve karşı ateş Meseles gelmiyorsa evet. e, Bu durumda ya ölüler Çünkü top attığınıza göre ölmüş olma ihtimali de var oradaki canlıların Ya da e, ölü değiller ama düşman da değiller Gibi bir sonuca varıyorsunuz Böyle bir e, durumdan bahsediyoruz Burada Köylü anlayabilecek çoban ürünlen, ya da kaçakçı oluyor o zaman Bir Böyle yandan konuşulanlar e, yine aynı şeyler İran girilsin e, Hiç girilmemiş ya da İran girilmemiş galiba bir Bağdat'ı kaldı zaten Hani neresine girecekler ve ne olacaksa sanki e, kampları yıktığımız zaman konu kapanıyor. Yani kampa gidenlerin Türkiye'den gidiyor olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu görmüyor olmak e, gerçekten garip bir hal. Ama bunun sonuçlarını hep birlikte herhalde e, yaşıyoruz ve daha da beter yaşamaya devam edecek bir şey gibi görünüyor en azından bugünden bakıldığında. Evet, yani baş müzakereci Egemen Bağış'ta ocağına ateş düşen sadece 11 şeyi ailesi değil diyor Milliyet Gazetesi'nden de okursak 30 yıl bunu söylemedik peki ne oldu onların da Türkiye Cumhuriyeti kimliği var demiş devletin bunu söylemesine alışık değiliz hele böylesine hassas bir zamanda tepki görmekten çekinmiyor musunuz diye sormuş Milliyet Gazetesi'nden 30 yıl söylemedik de ne oldu cevabını vermiş böyle bir durum var. Yani yapacak bir şey, diyecek bir şey hakikaten zorluyor. Buraya ise adım adım gelindiği ve bütün sürecin aslında sürekli olarak buraya doğru itildiğinin farkında olunmamasıysa bana başka garip gelen şeymiş gibi. Yani hükümet herhalde bunun farkındaydı. Bütün bu Açılım dediğimiz hikaye başladığından beri devam eden sürecin böyle bir yere doğru bağlanıyor olduğunu herhalde biliyordu diye düşünmek yanlış mı olur? Evet yani. Ben burada faturanın çıkması gereken yerin açıkçası hükümet olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün bu açılım e, Bimlen'le Zart-Zurt bütün bu hikayelerin sonucu olarak hiçbir adım atılmayıp e, sonucunda yüzlerce insanı KCK operasyonlarında yüzlerce çocuğu e, terörle mücadele kanunu gereği içeri atıp ardından da herhangi bir siyasi alan bırakmadığınızda askeri alanın güçlenmemesi ihtimali herhalde yoktur değil mi? Bu bir denklem gibi çünkü. Üç aşağı beş yukarı. Biri bir yer, diğeri düşüyor. Biri düştüğünde diğeri yükseliyor. Ee, adım atlamamasının ceremesi çekiliyormuş gibi geliyor bana açıkçası. Evet yani hiçbir ders çıkarma eğilimi görülmeyip sürekli olarak birbirini güçlendirme, birbirini pekiştiren Milliyetçi bir söylemle gitmenin çok da büyük bir faydası yok herhalde. Hatta çok kaygı verici bir yükselişe gidiyor. Mesela Mehmet Al Pardon, Ahmet Altan, Dehşet ve Ümit başlıklı dünkü yazısında da taraf gazetesinde Sergio Leone'nin o ünlü filmindeki Garip Sahne gibi Üç Silahşör'ün duellosundan bahsediyor. Kim kimle müttefik, kim kimle düşman, kim kimle ne zaman işbirliği yapacak belli değil. Her an her şey değişebilir. Devlet, ordusuyla ve yargısıyla Kemalizmi ve Kemalistleri temsil ediyor. AKP, devletle sorunları olan kesimlerle devletten bağımsız olarak zenginleşen muhafazakarları temsil ediyor. PKK da Kürtlerin ümitsiz ve öfkeli kanadını temsil ediyor. Belli ki bu üç organizma aralarında barışçı bir çözüm bulamayacak diyor organizma tırnak içinde tabii. Hı hı. Barışa tam yaklaştığımız sırada yeniden savaşın içine yuvar, Savaşa yuvarlandık. Savaştan en fazla zararı görecek olanlar AKP'nin temsil ettiği zengin muhafazakarlar. Onların üretmek, ticaret yapmak, zenginleşmek için barışa, dünyaya açılmaya ihtiyaçları var diyor. Her çatışma onlara zarar veriyor. Kemalist devlet hem zengin hem de kalabalık muhafazakar kesime karşı kendi iktidarını demokrasi ve hukuk düzeni içinde koruyamayacağını biliyor. O, varlığını ve iktidarını koruyabilmek için çatışmacı bir ortama ihtiyaç duyuyor. Yani barış olur da çatışma biterse, ordunun kışlasına, yargının kürsüsüne dönmesi ve ikisinin birlikte siyasi iktidarı terk etmesi gerekecek. PKK ise bir barışa ancak kendisi barışın bir aktörü olursa. Ve barış sonrası şekillenecek siyasette bir yer bulacağı garanti edilirse razı olacak diyor. Bu üçlü oyunda en kolay tehdit edilecek olan AKP. Çünkü devlet de PKK'da savaş ortamını istedikleri zaman yaratabilir. Ve AKP'nin temsil ettiği seçimlerin pardon AKP'yi sorunu çözemeyen parti gibi görmesini sağlayabilir. Böyle bir görüntü AKP'ye siyasi iktidarını kaybettirebilir. Devlet benim iktidarımı sorgulama yoksa seni yargı alanında sıkıştırır, ortamı gerginleştirir ve seni sahneden yargı yoluyla atarım diyor. Çünkü burada tabi bu yazının e, arka planında bir de şeyi de söylememiz lazım. Yani internete bir ay kadar önce düşmüş bir ses kaydındaki kurtarma planından bahsediliyordu yargıçlar kurtarma arasında. Kurtarma planı birebir uygulandı. Cihaner dosyası fotokopi niteliğindeki cd'ler üzerinden incelendi. Anayasanın da Üst, Anay iki tane dava birleştirildi. Nasıl olduğu belirsiz bir şekilde ve toptan herkese tahliye verilip e, mevzu kapandı. Evet, nasıl yani. olduğu çok önemli değil. Teknik olarak mümkün olup olmadığı da önemli değil. Çünkü biliyoruz ki bu e, nasıl ve ne şekilde olduğundan öte e, siyaseten gerekli görülen bir hamle oldu ki... E, Yargı tarafından siyaset yapılması ayrı bir hikaye oldu. Evet Neyse. yani o da öyle bir şey onun da üzerinde yani vakit kalmadı çünkü üzerine bu PKK saldırıları falan gelince konuşamadık ama yani Erzurum'daki mahkeme Cihaner dosyasını göndermedi. Yargıtay da CD üzerinden inceleme yapıp davaları dosya İstanbul'dayken birleştirdi. Bütün sanıkları tahliye etti ve e, öbür davada da balyoz davasında da nöbetçi hakim. Diğer sanıkları da evet, tahliye etti. Sonuç Türkiye'de hukukun çivisi çıktı diyordu mesela. Hı hı. Radikal e, gazetesi. E, o tarafta ona Danimarka yargısında kokuşmuş bir şeyler var diyordu. Hamlete mi gönderme? Gönderme yap yaparak evet. E, şimdi sonuçta devam edecek olursak bir dakika daha, Ahmet Altın'ın yazısını... E, yani devlet böyle diyordu PKK istediklerimi kabul etmezsen savaşı öyle bir yaygınlaştırırım ki Benim isteklerimi kabul etmemek senin varlığını sona erdirir diyor AKP ise bu ikili sıkıştırma içinde kendine manevra alanları açabilmek için Ürkek hamleler yapıyor ama hamlelerin sonunu getiremiyor Yani kararlı bir sesle barıştan ve demokrasiden taviz vermem diyemiyor çünkü devlet ve PKK varlıklarını sürdürebilmek için kimsenin oyuna muhtaç değil ama AKP hem Türklerden hem de Kürtlerden oy almak zorunda. Ortam gerginleşince iki tarafı birden memnun etmek çok daha zorlaşıyor ve parti alpalıyor diyor. Bu kadar çok kan aktığında öyle bir nefret dalgası kabarıyor ki iki tarafta da öldürelim çığlıkları yükseliyor. Özellikle Türk ve Kürt gençleri intikam isteğinin şehvetine kapılmış halde düşmanlarını yenebilmek için her şeyden vazgeçmeye hazır gözüküyorlar. İşin en garibi bin yıldır birlikte yaşayan bu iki kavim birbirlerini hiç tanımıyor. İki taraf da kendi öfkesinin diğer tarafı sindirebileceğini sanıyor. Öldürmek söz konusu olduğunda ve herhangi bir otorite tırnak içinde... Öldürme izni verdiğinde iki yanda da gözünü kırpmadan öldürecek çok adam çıkar. Ölüm bu topraklarda yaşayanlara hayattan daha çekici gözüküyor. Dünyadan kopuk, şiddet içinde büyümüş Türk ve Kürt gençleri bugün kanlı bir iç savaşı istiyor, son bir hesaplaşma için ülkenin mezbahaya dönmesini, insanların sokaklarda birbirini kesmesini arzuluyor. İstediklerinin gerçekleşmesi halinde neler yaşanacağını, Ölenlerin arasında kendi annelerinin, babalarının, sevgililerin, arkadaşlarının da bulunacağını bir türlü kavrayamadıklarından bu son hesaplaşmanın yaşanmasını bekliyorlar. Ama bir iç savaş yaşarsak bunun sonucunda ne bugünkü Kemalist devlet ne AKP ne PKK kalır. Bu üçünün de içinde yer almayacağı yeni bir Türkiye kurulur ve yeni siyasi dengeler oluşur. Böyle bir savaşı kışkırtan her kurum aslında intihar eder ama asıl önemli olan bu değil. Önemli olan çok insan ölür böyle bir savaşta. Ve son olarak da şeyi soruyor. Bu savaşı kim önleyebilir peki? Bunu önlemek bugün muhafazakarlara, demokratlara ve PKK dışındaki Kürtlere düşüyor. Bu üçü bir araya geldiğinde Türkiye'deki en kalabalık ve en büyük güç oluşuyor. Ben aslında Ahmet Altan'ın buraya kadar yazısını çok doğru bulmuştum. Tam çözüm yönteminde galiba biraz hikayeye kaçıyor olduğunu hissediyorum kendi adıma. Çünkü bu söylediği şey zaten üç aşağı beş yukarı yukarıda tanımladı. AKP tabanına tekabül ediyor ki sorun Kürt Dem sorunu. Adı üstünde ve PKK dışında aktörler dediğimiz şey eline silah olan aktörler değil. Savaş PKK ile yapılıyor. Nasıl olacak bu iş? Yani çok güzel sözler tabii çok doğru ama gerçekçi mi emin değilim ben. Çözüm yöntemi ile ilgili Sayın Altan'ın sunduğu. Ee, belki yani alternatif olarak neyi öner düşünüyorsun? Ee, yani haddim değil alternatif ama e, Yani olabilecek herhangi bir çözümün e, Silahlı taraflar dışında olabileceğini düşünmüyorum Çünkü çatışan iki taraf varsa Birinin birini yok edemeyeceğini de söylüyorsak O zaman PKK dışında Kürtler Zaten PKK dışında Kürtler Silah taşımıyorlar Silahla da işleri yok e, Yani nasıl olacak da çözüm olacak Orasını çıkaramıyorum Evet yani demokratlara ve muhafazakarlara ve silah PKK'sız Kürtlere deyince, PKK dışındaki Kürtlere deyince evet yani PKK'yı tamamen devre dışında bırakmak... E, bu zaten 15 senedir falan e, denenilen ve e, geldiğimiz noktanın da sonucu, e, pardon sebebi olan durum değil mi diye düşünüyorum açıkçası. Yani tabii insan böylesini tercih ediyor ve e, keşke silahları olmasa ve silahlı taraflar değil silahsız taraflar bizler konuşabiliyorsak ama... ...öyle olmaması üzerinden kuruldu değil mi... ...denklem zaten? Bir umutsuzluk hali... ...genel anlamıyla ama buna kapılmaktan... ...çok herhalde daha hızlı... ...barışın niye gerekli olduğunu daha sert bir şekilde... ...anlatmak gerekiyor çünkü savaşın sesi gerçekten... ...kocaman kocaman çıkıyor zaten... The King's Dead End Street Çıkmaz Sokak adlı parçayı seslendirdiler. Daha önce programın açılış parçası olarak da State of Confusion çalmıştık The King's grubundan. O da bir kafa karışıklığının derdimize daha deva olur bir müzik parçası bile olsa diye düşünerek çaldığımız bir parçaydı ama King's çalmamızın nasıl sebebi de Raymond Douglas Davies'in ya da çok daha iyi bilinen adıyla Ray Davies'in The Kings grubunu kuran Öncü elemanlardan birinin Doğum günü olması 1944'te bugün Londra'da doğmuştu Kendisi Ray Davies Evet çıkmaz sokakla Devam etti Kafa karışıklığı Şarkısının ardından Çaldığımız ikinci parça Evet Kari ve Elazığ'da iki günde çok kanlı çatışmalar oldu ve 12 şehit verdi. Türkiye 12 ila 14 tam sayı verilmiyor. PKK'lıların da öldüğü bir olaylar yaşandı. Dünyada da çok kanlı şeyler var ama tabii Türkiye kendi en büyük kanayan yarasında ve bir iç savaş tehlikesini giderek daha yükselen bir şekilde yaşıyor. Tabii bütün bu taşeron suçlamaları... Bunun arkasında kim var e, filan gibi açıklamalar biraz e, kafa karışıklığının da ya da kafa karışıklığı değil de olayı çarpıtmanın da işaretleri olarak ele alınabilir. Hedef saptırma dediğimiz şey bir miktar hizmet etme ihtimali olması ihtimali var. Hedeften kasıt burada e, aslında sadece ve sadece olaya kitlendiğimizde... E, işte birleri geldi, bastı ve askerleri öldürdü. E, bu kadar olarak baktığımızda ne görürüz bilmiyorum ama e, bundan önce neler olduğu ve nasıl bu noktaya gelindiği aslında gayet gayet önemli ve anlamlı. Ama bu anlamlı noktayı e, işte güncel politikayla bağlamak ve zaten bir nefret objesi haline gelmiş olan İsrail devletiyle bağıntılı okumak vesaire e, Hükümetin elini kolaylaştırsa da çözüme yönelik asla ve asla herhangi bir kolaylaştırıcı etkisi olmayan bir yöntem herhalde ya yani mevzu herhalde herkes açısından çok zora girdi. Hükümet böyle bir işte alakasız şeyler konuşmayı tercih ediyor. Gazeteler ya işte Irak'a giriyoruz vuruyoruz kırıyoruz parçalıyoruz ne oluyor anlamadım. Ya da işte yeterince top var mıydı? Yeterince tüfek var mıydı? Askerler eğitimli miydi? tabii ki bunların hepsi anlamlı sorular kendi içinde ama çözüm dediğimiz şeye yönelik hiç bakış açısının içermediği çok net. Yani sorunun kendisini artık kabullenmek ve sorunun üzerinden sorunla birlikte yaşamanın yoluna bakmakla ilgili yöntemler. Halbuki barış dediğimiz şey böyle bir şey değil. Daha toptan bir değişiklikten bahsediyor. İdik. Evet yani bugün Önceleri... son derece sembolik de olarak nitelendirebileceğimiz yani kaderin bir cilvesi olarak olan taş atan çocuklar diye adlandırılan... Hmm. Çocukları oldu diye bir haber vardı. Bu kadar anlamlı olabilir. Geçen hafta mecliste e, terörle mücadele kanunu mağduru çocukların bir şekilde dışarı çıkarılmasıyla ilgili Adalet Komisyonu'nda görüşmeler sürüyordu. Zaten görüşmenin başlangıcı bile hani e, ortamın ne kadar sağlıklı olduğunu gösteriyor. AKP e, dışındaki CHP ve MHP üyeleri, BDP'liler de yapmadı bunu. E, baskı sebebiyle bunları yapıyorsunuz falan diye e, hükümeti eleştirerek başladılar. işe. Baskının nesi yanlış diye zaten sormuştuk. Hani buna zaten demokratik evet. baskı diyoruz. Ama bundan öte e, geldiğimiz noktada işte çocukların içeride rehin tutuldu. Demek herhalde çok yanlış olmaz. Çünkü çözülmesi gerektiğini hep birlikte herkesin söylediği madem saldırı var çocuklar içeride. Neyle neyi koşul tutuyoruz? Neyle neyi koşul tutuyoruz? Bunlara bakmak gerekiyor. Yani bizati Cuma... çocukların pardon sözünü getirdim. Ee, zaten bizati bir takım çocukların Kürt çocuklarının taş attılar diye ağır hapis cezalarıyla yargılanmak üzere yargılanmakta olmaları ve e, hapiste tutulmaları ve çok zor görüş şartlarına falan yani bayağı kötü muameleye de maruz kaldıkları uzun bir zamandan beri bilinen bir durum tahammül fersa bir durum. Ki hükümet dahil e, bütün aktörlerinde bu durumun hoş olmadığını. ...söylediği bir zaman yaşıyoruz. Küçük Millet Meclisi'nde e, AKP'li milletvekilleri bunun ne kadar yanlış olduğunu e, uzun uzun anlatıyordu. Hükümet bu konuda çeşitli adımlar hesapta attı falan filan. Hani Bunların hepsi herhalde durumun adil olmadığını ve yanlış olduğunu gösteriyor. E, ama adım niye atılamıyor derseniz işte orası gerçekten sorunun kilitlendiği yerlerden biri zaten. Zaten işte açılım da kapanıma dönüştü onu da konuştuk. Açılım yani. açılım işte oldu mu olmadı, olmadı mı zaten hiç Aynen. var oldu muydu öyle bir şey falan diye de. he evet, yani olan yine taş atan çocuklara oldu diye haber politika bölümünde radikalin Yani ebediyen de rafa kalkabilir aslında. Daha önce sokak gösterileri var diye rafa kalkmıştı. Şimdi e, askeri e, noktalara saldırı var diye kalkıyor. Bunların hangisinin ne işe yaradığını anlamak çok kolay değil ama altında şöyle bitirmiş. Anka'nın haberi bu haber. Açılımın başladığı ilk günlerde AKP içindeki milliyetçi kanatta yer alan milletvekilleri açılma karşı deklarasyon hazırlığına girmiş. Ancak ilk yasal düzenlemenin rafa kalkması üzerine bundan son anda vazgeçilmişti diyor. Meclis gündeminde yeniden taşınan yasal düzenlemenin kamuoyunda imralı taviz olarak algılandığına yönelik eleştirilerini de Erdoğan'a iletecekleri ve bu süreçte destek vermeyeceklerini dile getirecekleri kulislerde dile getiriliyor demiş. Evet böyle dedikodusal bir haberle halbuki Erdoğan da mesela şey diyor şimdi Erdoğan amaç açılımı sabote etmekti diyor buna neden de buyrulur. Yani işte tam hedef saptırmak dediğimiz şey bu. Bu açılım dediğimiz şeyin içinde ne vardı ki sabote olmuş oldu bu saldırılarla? Yani ne yapmıştı hükümet? Var mıydı attı bir adım? Daha cuma günü Ahmet İnsel aslında e, uzun uza diye konuştuk. Neler atıldı adım olarak diye. Evet. Biz bulamamıştık. Bulamamıştık. Adım. Üstelik de ha, buradan gelen ve kandilden gelen insanların da e, tutuklanması, öbürlerine de celp çıkarılması, Hı -hı. gel mahkemeye gelmeyenlere de celp çıkarılmasıyla... Zaten, zaten bil fiil bunu buna nokta konmuştu bu. Herhangi bir ge geçim varsa bile. Orada mahkemeleri de tartışmıştık ama hükümetten hı hı. haberdar, hükümetin haberdar olmadığı bir gelişme ol olamayacağını da düşünmüştük. Zaten öyle bir şey de söylemedi hükümet. E şimdi o zaman Erdoğan neden amaç açılımı sabote etmek diye konuşuyor? Ee, yani herhalde bir, bir açılım olmadığını e Görmemiz gerekiyor çünkü hani memleketin bir senesini bu şekilde e, daha da ağır savaş koşullarına doğru itecek bir şekilde kullandığını açıklaması çok kolay olmaz herhalde hükümetin e, ve ikincisi de başka ne diyebilir ki yani geldiği noktada e, hükümetin aslında deyip diyebileceği her şeyin bittiği bir şey var ortada çünkü ne adım atabiliyor adım atmıyor çeşitli milliyetçi refleksler vesaire vesaire vesaire sonucunda ne de Artık dönüp iyi o zaman hadi bakalım Irak'a gireriz bu işi hallederiz gibi standart uykucu pozisyonlara geçemiyor. Çünkü bunların hepsini bir yandan da olmayacak şeyler olarak anlatıyorlar. Evet maalesef öyle yani çok ağır bir hava olduğunu kabul etmemiz lazım. Yani Kandil 2 BDP milletvekilinin de Kandil ve Mahmur'dan gelenlerin. Serbest bırakılması için Batman'da toplanan bir grupta yer alan iki BDP milletvekili de açıklamalarda bulunmuş ve savaş kararını hükümet verdi demişler mesela. NTV'nin haberi bu. Yani bütün olan biteni Hı. zaten şöyle okumak mümkün değil mi? Habur sınır kapısından giren insanlar ki iki çeşit insan olduğunu herhalde tepine tepine anlatmak gerekiyor. Bir kısmı Kandil'den gelen militanlardı. Bir kısmıysa mülteci kampından gelen Mültecilerdi yani bunlar Birleşmiş Milletlere göre, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliğine göre mülteci olan resmi bir mülteci kampında sığınmış yaşamaya çalışan insanlardı gelenler. Ee, bir ikisini aynı kefeye koyup aynı şekilde değerlendirmeye kalkmak hem hukuksuz hem adaletsiz hem de ayrıca yasa dışı aslında uluslararası yasalar açısından. İkincisi ise e, yani siz bir ülkede hükümetseniz hükümet olmanın gereği herhalde bir yandan tutarlılık oluyor 3 aşağı 5 yukarı devlet. ...olmanın gereği olarak... E, ...tamam gelin dediğiniz insanları... ...barış koşulları olması için... ...içeri aldıktan sonra kapıyı kapatıp... ...hapse atıyorsanız... ...bundan sonra herhangi birinin gelme ihtimalini... ...herhalde ortadan kaldırıyorsunuzdur değil mi? Yani bunun üzerine oynanıyordur. Bundan sonra herhalde silah dışında konuşacak... ...pek bir şey kalmıyor o zaman. E, Amaçta açılımı sabote etmek... Lafı o zaman geri geri dönüp kendisini sahibini vuracak bir sözle oluyor. Sanki. Yani. Bana öyle gibi geliyor açıkçası. Çünkü e, ya açılım dediğimiz şeyin herhalde tek yegane adım diyebileceğimiz şeyi ha buradan gelen e, mülteciler ve milislerdi. E, onları da içeri attıktan sonra geriye artık açılım diye bir şey zaten kalmamış oluyor ki neyi sabot edecek ki PKK? Diye sormak gerekiyor o noktada. Evet, BDP Grup Başkan Vekili Bengi Yıldız'ın da yaptığı açıklamalar var. Onlara da değinebiliriz belki. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Vars'ın testisi dolu olanlar düşünsün demiş. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 8 askerin şehit olduğu, 14 askerin yaralandı. PKK'lı saldırısını değerlendirirken yaptığı açıklamalar. Bu da Radikal Online'dan aldığımız bir haber. 10-20-100 bin insan daha öldürseniz 10 bin insanı daha cezaevine tıksanız bir milletvekili değil BDP'nin 20 milletvekilini de öldürseniz tüm belediye başkanlarını öldürüp cezaevine atsanız bu sorunun şiddet yöntemiyle baskıyla bu sorunu şiddet yöntemiyle baskıyla zulümle çözemeyeceksiniz demiş Yeniden sözün bittiği yerdeyiz. Kelimelerin anlamsız olduğu bir sürece başladık. Bu acılardan hepimiz sorumluyuz. Hiç kimse sorumluluktan kaçamaz. Diyor. Türkiye yönetenlerin çocukları askerliklerini deniz kenarında yapıyor. Ama halkın çocukları canını yitiriyor. Siyasiler de cenazelere gidip timsah gözyaşları döküyor. Göstermelik cenaze merasimlerinden bıktık artık. Acıları gerçekten işlerinde hissetselerdi bu sorunu çözerlerdi. Demiş. Ee, yani bu... Halkla ilişkiler çalışmaları dediğimiz çalışmalar aslında hakikaten tıkır tıkır ve bildiğimiz klasikliğiyle işliyor işte sınıra giden kuvvet komutanları genelkurmay başkanı ve başbakan yanında gazetecileri de alarak yani neyin briefingi veriliyor mesela merak ediyorum çünkü hani ne konu briefi verilebilecek bir konu ne de briefini verince alacak olanların yapabileceği bir şey var. Bunu halkla ilişkiler çalışması olarak tanımlamak lazım herhalde. Ve aynı çok benzeri fotoğraflar bütün gazetelere de Tam dağıtılmış. Tam demeye dalga bu. Bütün televizyonlarda aynı adamlar konuşmaya başladı. Bütün gazetelerde aynı fotoğraflar basılıyor. E, bu süreci çok yabancısı olduğumuz, yabancılayabileceğimiz bir süreç olarak tanımlamak mümkün değil herhalde. Tam da bildiğimiz e, yek vücut Türkiye diye tanımlanan e, ve aslında felaket sonuçları olan milliyetçi militarist dalganın yükseldiği süreç başlamış durumda. Sanki. Evet yani böyle mesela işte en tipik örneği her zaman zaten e, bu çizginin en net temsilcisi olduğunu söyleyebileceğimiz Türkiye büyük Türklerinde Hürriyet'i e, Hürriyet onu yapmış yani siperde o gece sürmanşetten devasa bir fotoğraf koyarak bütün gazetelerde olan fotoğrafı Hürriyet özel diye bir şeyde patlangaçta vermiş, vermiş. Oysa tümünde var. Niye hürriyet özel demiş bilmiyorum. Ama, ama zaten hürriyet... altında da Hürriyet Gedikli Tepe'de demiyor mu? Evet, Gedik Tepe'de. Gedik diyor. Tepe'de pardon. Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Enis Berberoğlu Gedik Tepe'deki siper'e gitti ve askerlerden 9 şehit verdiğimiz gecenin hikayesini dinledi. Hürriyet dışında Milliyet, Sabah, Yeni Şafak zaman eee 15 gazete daha sayabilirim ama Hürriyet Gedik Tepe'de e, deyip Hürriyet özel diye patlangaç koyup Enis Berberoğlu'nun da içinde bulunduğu kadrajı e, ürettiğiniz zaman e, evet. işte bütün bunlar her şey e, business as usual dedikleri bildiğimiz gibi devam eden hikayeymiş gibi görünüyor. Böyle gelmiş böyle <gülüyor> gider yani. Evet ee, Aziz Bey de anmanın zamanı, böyle gelmiş böyle gitmez Hı -hı. diye kitabı da vardı Nesi'nin. Yani. ihtimali yok yani bu böyle devam edebilecek bir süreç olmadığı gibi devam etmesi durumunda herhalde Türkiye'deki Türklerin de, Kürtlerin de ve diğer etnik unsurlarında ağır zarar görecekleri bir felaket durumunu daha ağır ve daha ağır yaşamaya başlayacağımızı görmüyor mu kimse anlayabilmek kolay değil. Evet yani özel çekilmiş halklı ilişkiler görüntüleri fotoğraflarıyla siperde o gece... Yani bence en e, net o, tavrı e, şey gösteriyor hürriyet bu konuda. Çünkü diğerlerinde e, işte hepimiz Mehmet'iz filan gibi çok e, bildik klişelerle beraber hı hı. ya da başbakanın hüznümüz dağlar kadar lafıyla hiç fazla böyle son derece klişe. Bir klişe ne kadar inandırıcıysa o kadar oluyor. Oysa şeyde ee, ülletin bu senin de tespit ettiğin gibi parlak PR çalışmasında halkla ilişkiler çalışmasında çok şey var yani bir böyle sanki nötr bir tabur içindeymiş gibi evet. gidip durumu inceleyen Neyi işte parmakları ki? kaldırılmış şu Hı -hı. ufukta bir yerlere bakıyor ki Enis Berberoğlu ta ufa, ufa dikmiş gözlerini. Şahin gibi bakıyor uzaklara öbür taraftan da bazı komutanlar da gösteriyorlar elleriyle Gürbüskaya mesela işaret ediyor şurası filan diye işte böyle bir durumdan bahsediyoruz ölenler savaş çığırtkanlarının çocuğu değil demiş BDP ki BDP sözlüsü yani hakikaten e, neyin söylenip neyin söylenemeyeceğine dair e, artık çok zor noktalara gelindiği çok kolay Anlaşılabiliyor gibi e, irade olduğu zaman çözüm kolay ancak gidişattan memnunlarsa çok zor diyor BDP. Bu acıyı Türkiye'yi yönetenler yaşamış olsaydı, onların ailesi çocuğu yaşamış yitirmiş olsaydı bu sorun bu kadar uzamazdı. Türkiye'yi yönetenlerin çocukları sırça köşklerinde yaşıyor diyor. Türkiye'yi yönetenler açısından durum bu. Siyasiler de bu çocukların cenazelerine gidip timsah gözyaşı döküyorlar. Acıları içten duysalardı bu sorunu çözerlerdi demiş ee, sanki evet kimin acısı kimin e, acısı değil kimin zarar görüyor kimin görmüyor olduğu ve neyin yarar neyin zarar olduğuna dair farklı çıkarlarımızın olduğu bir süreç yaşıyormuşuz gibi. Peki burada ara verelim. Ali Bilge ile de herhalde aynı konuyu konu Ali Bilge ile ekonomi politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın, afiyetim, aydın Volkan. Evet, bugün tabii başka herhangi bir konunun önemi kalmadı. Bu son hafta sonundaki gelişmelerden sonra önce bu yargıdan çıkan kararlar ama çok daha ondan sonra da daha da ağır bir şekilde üzerimize çöken bu PKK saldırıları ve durumlar. Ne diyorsunuz? Vallahi yani bütün bu vahşi bir ortam içerisinde olmakın yarattığı bir psikolojik rahatsızlık için diyor hepimiz ama tüm bu kaotik ortam içerisinde önemli olan doğru analiz yapıp çıkış yolları. Yani Türkiye hiçbir zaman e, en azından şu yayın yaptığımız dönem içerisinde baktığımızda e, durulmadı ama e, özellikle bu 1984'ten beri devam eden e, savaşta e, 1999 ile 2009 arasında e, önemli ölçüde e, terör olaylarının, ölümlerin e, azaldığı bir dönem olarak e, görüldü bugün bu ivmenin artması ve tüm bu süreci değerlendirirken isterseniz bir özet yapmaya çalışayım son bir yıl içerisinde bakalım neler yaşadık tabi ama tamam başında da şunu koyalım bütün mesele Türkiye'nin demokratikleşme sürecinin gerçekleşememesi ve tamamlanamamasıdır. Bütün bu yaşadıklarımızın e, yapacağımız özet doğudur. E, biz e, 2002 Kasım seçimlerinden itibaren sürekli bir gerilim altında yaşadık. Burada e, vesayet rejimiyle e, seçimlerden çıkan iktidar arasında e, Türkiye'nin yargı, yüksek öğrenim, e, asker e, silahlı kuvvetler genel olarak bürokratik devletle seçilen parlamentolu birinci parti olan bir hükümete kuran parti arasında sürekli gerilimler yaşandı. Son bir yıl içerisine baktığımızda Ağustos'ta işte bir demokratik açılım, Kürt açılımı e, ile başlandı Ağustos ayında. E, ve DTP'nin yani Kürtlerin temsilcisi olan partinin kapatılması e, gündemdeydi. E, ve de her daim olan gündemde olan bir plan var. ...bu 2002-2003 seçimlerinden kurulan hükümetle birlikte başlayan... ...bu da kimlerle ve ne şekilde olursa olsun AKP'yi bitirmek planı. Bu ana başlık etrafında bütün bu gelişmelere bakmakta fayda var. Ve tüm demokratikleşme süreçlerinin, açılımların kapanım olması, akamete uğraması... Hakim olmasının arkasında da bu sürece bakarken bu noktayı gözden kaçırmamak gerektiğini düşünüyorum. Biz bu Kürt açılımındaki başarısızlığın da kimi çevreler açısından iktidarın yıpranması için Kullanacak bölgeydi de iktidar da e, önemli ölçüde burayı bu süreci yönetemedi, yönetemedi. E, burada önemli adımlar atamadı. Yani Kürt e, açılımı ile Ağustos e, 2009'da başladık, DTP'yi kapattık ve e, aşama aşama e, çatışmaların, terörün yükseldiği e, olaylara tanık olmaya başladık. Kürt açılımındaki başarısızlık, demokratik açılımdaki başarısızlık, AKP'nin başarısızlığı olarak ve AKP'de e, yıpranmasına dönük e, bir e, ortam yaratacaktı. Ve bu çerçevede bu açılıma karşı gruplar ellerinden geleni ardına koymadılar. Biz bu dönemde neyi gündeme getirdik? Demokratikleşmenin e, en önemli bir parçası olarak anayasa değişikliği getirdik. Çünkü siz eğer demokratikleşmeyi sağlayamıyorsunuz, onun bir yolu anayasa değişikliğini gerçekleştiremiyorsunuz ki kısmi bir anayasa değişikliği, topyekim bir anayasa değişikliği değildi. Bu anayasa değişikliğinde özellikle e, vesayet rejiminin demokratikleştirilmesine, sivilleşmesine dönen adımlar atılan maddeler vardı. Bu çerçeve içerisinde de hem açılıma e, vesayetçi çevreler, hem onların siyasal uzantısı konumundaki partiler hem anayasa değişikliğine hem de demokratik açılım, Kürt açılımına benzer tepiler koydular. Burada e, Kürtlerin Partisi konumundaki DTP ve BDP'nin de benzer tavır içerisinde girdiğini de işaret etmekte fayda var. Tüm açılımı, Kürt açılımına da anayasa değişikliğine de parlamento içindeki tüm partiler destek vermediler. Ve... E, Anayasa ile birlikte e, beraber devam ederken kötü yönetilen bir Kürt açılımı e, sonucunda ne oldu? E, Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Yüksek Seçim Kurulu zaten e, referandumu elde ertelemekte de bir sinyal verdi. E, bunu e, mümkün mü? mertebe bu sürecin ee, yine e, akamete uğraması, e, yıpranmasının bir bu. Bu sürede ne devam ediyordu Türkiye'de? Ergenekon'la başlayan, sayısız darbe planları nedeniyle yaşanan e, durumlar vardı. Mahkemeler, e, soruşturmalar. E, anayasa değişikliği noktasında itilen en önemli unsurlardan biri Hakimler ve Yüksek Savcılar Kurulu'nun e durumdu. Oradaki e, tıkanmaydı. Ee, Saldıray Berk 3. Ordu Komutanı Hala ifade vermedi bildiğim kadarıyla Yani askeri Şeye çağıramıyordunuz e Mahkemelere çağıramıyordunuz İfadesini aram alamıyordunuz Yüksek, e Yargıda inanılmaz bir tıkanıklık vardı e Ve bir spiral Şeklinde dönen olaylar yaşıyordu. Tutuklama serbest bırakılma Tutuklama serbest bırakılma Bu yargı üzerindeki durumun Yargının durumunu göstermesi açısından Bugüne de işaret eden En son salıverme Yargıtay'ın keyfiyetle karar alabilmesi, mahkemelerin birbirleriyle e, çatışan e, kararların alabilmesi e, durumla işaret eden bir süreci yaşadık. Ve gelinen noktada e, Türk na e, güvenin, çivisi çıktığının, yani yargıyla ilgili e, problematiğin en zirvede olduğu bir döneme geldik. Bu süreç ne oldu bir taraftan? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, e, ca, cari generalleri ve emekli generalleri Dokunulmayan kesimlere Çok ciddi dokunulduğu bir dönem oldu e, Göz önünde e, Yaşanan olaylar belli e, Darbeci generaller gözaltına alındı Kimileri tutuklandı Bu salıverme tutuklama döngüsü Devam derken Hatta genelkurmay başkanları Kuvvet komutanlarının kendi aralarında Polemiklerine neden oldu Son salıverilen tekrar salıverilen Çetin Doğan birlikte çalıştığı genelkurmay başkanını ve kuvvet komutanını neredeyse vatan haini olarak suçladı. Yani bu süreçte üçüncü önemli nokta demokratikleşme, açılım, anayasa değişikliği ve bir taraftan süren darbe planları soruşturmaları Ergenekon gizli örgütler. Bu süreçte bakmamız gereken önemli noktalardan bir tanesi Fransa ve Almanya'nın Merkel'e Sarkozy yaklaşımları e, AB ve Türkiye ilişkilerini gerdi ve geriletti. E, bu da sürece ziyadesiyle Türkiye'yi dışlayan e, tavrı e, siyasette e, Türkiye içindeki ulusalcı ve statüko vesayeti rejiminde elini güçlendirdi. Bu da e, iktidar partisinin e, demokratikleşmede en önemli açılımlarda en büyük desteği en büyük menbaa AB sürecinden alıyordu. 2002'den 2003'den e, 2007'e kadar olan süreçte e, en büyük desteği Türkiye içinde demokratlardan, hatta sol ve sosyalist kesimin analizlerinden ve en büyük desteği de e, AB sürecindeki e, kaynaklardan sağlıyordu. Ama Almanya, Fransa kaynaklı yaklaşımlar bu süreci önemli ölçüde bitirmedi, ama soğuttu. Bu turada ne yaşadık? Beşinci işaret etmek istediğim nokta bir Ermeni açılımı yaptı, bölgede Türkiye, ama bu açılımı da iyi yönetemedi. Ee, Ermeni ve Azerilerle de Olumsuzlukları beraberinde yaşadı Ama bir adım atılmış oldu Bir kapı aralandı ee, ve Ama bunda da bir takım sorunlar yaşandı Bu geçen sürede e, iktidar partisi Üzerinde bir operasyon yapıldı Bir kaset olayıyla genel başkanlık bir Çırpıda değişti Muhalefet partisi Muhalefet, Ana muhalefette önemli bir de Hı. gider değişikliği Yaşadık e, Bu da özellikle Türkiye içerisinde e konumu ve vesayet rejiminin temsilcisi bu durumdaki partide ciddi bir operasyon demekti ve bu operasyon özellikle gene AKP'yi yani AKP'den bitirme planının, AKP'yi e, iktidardan uzaklaştırma planının için güçlendirici bir katalizör etki e, marifetiyle yapıldığını söyleyebiliriz. Bu arada yeni oluşumlar var. Bunlardan biri Türkiye bölgedeki aktörlüğü İran Anlaşması nedeniyle ABD ile Batı arasında bir yaşanan gerginlik eklendi. Türkiye önemli ölçüde ABD ile bu konuda ters düştü. Güvenlik Konseyi'nde tarihinde ilk defa hayır oy verdi. Türkiye ABD ilişkisi 1945'ten sonra bir iki sapma dışında ambargo sapması ve Kıbrıs sapması dışında e, genelde e, birebir gelişen ilişkilerdi. Buna ne ekledik? Gazze'ye giden e, ihtiyaç gemilerinin, yardım gemilerinin nedeniyle saldırı ve İsrail'le bozuyan ilişkiler ve aynı zamanda e, İsrail ABD ile yaşanan ikinci bir gerginlik ortamı ve halen devam ediyor. Bu ıı, şeyler ekleyebileceğimiz, gidişmeleri ekleyebileceğimiz ilginç bir nokta, bence yeni bir vektör. Ee, Pensilvanya vektörü Gülen, e, Fethullah Gülen e, grubunun lideri konumundaki kişinin e, bu süre içerisinde e, ki, iktidar partisiyle olan ilişkileri ve vesayetçiler tarafından... E, sistemin değiştirilecek en önemli unsur olarak gösterilen Gülen'in hem Gazze saldırısı içerisindeki ne yönelik bakışı bu nedenle Gülen AKP ilişkileri üzerinde Gülen'in içeride ve dışarıda ittifaklarının değiştiği, değişmediği ilişkin bir hala yanıtlanması gereken yeni bir sözümlenecek, bakılacak konu olarak Eklemleşti. Bu arada ne oldu? Bunu da gözden kaçırıyoruz. Kıbrıs'ta Şahinler yönetime geldi ve Kıbrıs'ta başa mı döndük şeyleriyle karşı karşıya kaldık. Pek çok şey unuttuğum şeyler olabilir ama genel başlıklar itibariyle şu geçen 8-9 aylık süre içerisinde Türkiye bölgede pek çok... Konuda aktör rolü oynaması e, dışında aynı zamanda ekonomik gelişmelerde de dünyanın içinde bulunduğu e, bütün bir bunalım içerisinde. Türkiye olabildikçe bu bunalımdan e, yine vesayet rejiminin, e, rejimcilerin, statiközünün beklentisinin e, dışında daha e, tırnak içinde az etkilendiği burada istihdam rakamlarını dışarıda bırakıyorum ama mali depremlerin yaşanmadığı, bankaların yağmalanmadığı, daralmanın e, önemli ölçüde e, olmasına karşın e, toplumsal felaketlere yol açmadığı bir süreçte e, yer aldı ve tüm bütün bu gelişmelerin sonucunda e, böyle Türkiye'nin dışarıda e, işte ABD ve İsrail yönetimleriyle, Yahudi ve Ermeni robileri ve diasporalarıyla e, güçlüklerin yaşandığı bir döneme girildi. Bir eksen tartışmasıyla karşı karşıya kaldık. İçeride ne yarattı e, tümüyle bu e, işte açılımlar, demokratikleşme, e, sivil e, iktidara itaatsizlik? Ee, askeri e, gruplanmalar Bürokratik vesayet Ve bunlar çerçevesinde 2003'ten beri dönen Gizli örgütlenmeler, darbe planları Ve bunların mahkemeleri soruşturmaları e, Tutuklanmalar Bırakılmalar ve bütün bu sürecin Demokratik bir e, Sayfa, yeni sayfaları Açamaması Aynı zamanda var olan etnik sorun üzerinde Ceryan eden açılım e, Planlarının e, içinin dolunmaması çok şiddetli bir şekilde etnik artı siyasal olarak sert bir saflaşma getirdi. Kürtler ve Türkler arasında etnik bir saf, sert saflaşma siyasal olarak da değişimcilerle vesaire rejimcileri arasında birbirini bunu birbirinden ayırmak mümkün değil. Ve Bu arada tabii ki bu saflaşmanın içerisinde birbiriyle olan ilişkileri analiz etmekte güç olduğumuz, güç olunan bir devreye girildi. Özetle, yani e, kısaca son 9 ayın içerisinde gelişimlerine baktığımızda buradan bu sert saflaşma, e, dışarıda bir ekzen tartışmasıyla e, son şey yapabileceğimiz bu süreçte e, mesele e, siyasal parti olarak iktidar partisi nereye, e, nereye sorularını çoğaltmak mümkün, CHP, MHP nereye, BDF ve Kürtler nereye, PKK nereye, TSK yargı vesayet rejimi nereye, Buraya artık tensil var ya nereye de eklemekte fayda var. Ve tüm bu sorular içerisinde Türkiye nereye? Ben yani bütün bu olumsuzluklara karşın yani bir taraftan yani çok vahşi, çok kanlı bir döneme girilmesine karşın yani bir taraftan Yeni yani vesayet rejiminin rütüşlandırmaya çalıştığı, rütüş etmeye çalıştığı Kemalist sistemi, işte buna ne ekleyebilirsiniz Bu rütuşlar CHP'deki Kılıçdaroğlu değişimi, işte Gülenciliğin hala çok eminim vesayetle barışıp barışmadığından çok emin değilim. Bu da yeni döneme dönem açısından önemli bir açıklığa kavuşturulması gereken husus. Gülencilik vesayetle. Barışıyor mu, gülenciliğin vesayetle ilişkisi bugün ne durumdadır? Bu benim için önemli bir şey. Çünkü önümüzdeki dönemi analiz etmek açısından önemli. AKP'nin bitirilme, e, o iktidardan uzaklaştırılması, yıpratılması açısından önemli. Bir takım rütüşler yapılıyor e, vesayet rejimi ve son hamlelerini kullanıyor. İşte yargıdaki yargıtayın hareketi, cihaner, e, saldırıvergisinde salıvermeler vesaireler zor durumda kalan bir iktidar hasarlarıyla, yanlışlıklarıyla, eksiklikleriyle e, zor durumda kalan e, bir iktidarın üzerine gidilip yeni bir e, yönümüzdeki seçimlerde iktidar planlaması yapılıyor. Ki bu iktidar planlaması değişim, e, demokratikleşme sürecinin önemli ölçüde akamete uğraş, uğratabilmekle birlikte bence e, son sahneden bir önceki, bir iki önceki sahnenin tasarımıdır ee, ve statüko vesayet rejimi burada iki şey CHP'de bir değişime yol açıyor. Gülenciliğin vesayetle barış, barışmadığı konusunda bir tam emin olmamakla birlikte burada adımlar olduğunu da söylemek mümkündür. E, bu da e, önümüzdeki sürece etkiler. E, ABD ve İsrail ilişkileri ve bunlara ilişkin e, lobilerle ilişkin rötuşlar rütüşler önümüzdeki dönemde vesayetçiler tarafından gündeme getirilebilecektir. Ve bir e, AKP dışı bir e, e, Kemalist rejimin önünde 2010'lu yıllarda iktidar olmasını sağlayacak ama belli rütüşlerle iktidar olmasını sağlayacak değiştik, değişiyoruz, reform ediyoruz diyerek dikkat olmasını sağlayacak bir örgü e, tasarlanıyor. Ama bu tabii ki e, gerçekten Türkiye açısından e, 2000'li yıllarda yaşadığımız demokratikleşmeyi bunları da bir anda yani bir PKK e, terörünün son günlerde e, acılara gark etmesi nedeniyle, e, boğulmamız nedeniyle e, şu son 7-8 yıl içerisindeki demokratikleşme ve dokunulmayan vesayet rejiminin kurumlarına, kişilerine yönelik girişimleri göz ardı etmeden bakmamız lazım. Bence yani Kürt açılımı e, içi doldurulmadı. Biz e, o zamanki analizlerimizde de beklentilerimizde e, hem hükümeti eleştirmiştik, hem de bunun e, sonda yapılacak, başta başta yapılacak, sonda bir karışıklık e, olduğunu ve bir e, etnik e, sorun çözme kültürünü zaten bu devletin tarihinde, son yüzyıllık tarihinde olmadığını etkin, etnik sorun yarattığını, belli şeyler çıkabileceğini konuşmuştuk. Ee, yani bu e, Çetin Altan Usta'nın endişeyi e, karartmayın şeyinden esinlenerek söylemiyorum sadece. Çok e, zorlu bir döneme girdiğimiz muhakkak. Ama topyekun e, Türkiye'nin e, son 7-8 yılda elde ettiği kazanımları e, kolay kolay devre dışı bırakabileceği ne İsrail'le bozuşmasının ne ABD'nin bunların analizlerinin e, de yapmak mümkün. 3 Mart tezkeresi çıkınca dünya yıkıldıydı Türkiye'de vesayetçiler açısından, statükocular açısından... ...Türkiye ile hem NEKON'lar açısından hem şeyle, e, Türkiye'deki e, ABD e, hayranları açısından e, ilişkiler düzeldi. Suriye ile Türkiye ilişkilerini e, gündeme getirdiğinde... Benzer laflar edilmişti. Bugün Suriye'ye elçi gönderiyor ABD. Dolayısıyla bu konuda zor bir döneme girmesine karşın ben topyekün bugüne kadar demokratikleşme anlamında kazanımların, etnik mesele üzerindeki kazanımların, ortadan kalkabileceğini düşünmemekle birlikte sondan evvelki kötü bir sahne tasarımının olduğunu da söyleyebilirim. Ve bu Türkiye'yi önemli ölçüde zaman kaybettirecek bir iktidar provasıdır. Ama gerçekten bir iktidar provasıdır. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, bence demokratikleşmeden yana kesimlerin bu işi doğru analiz edip ona uygun e, ve iktidar partisinin her şeyden evvel iktidar partisinin e, soğukkanlı düşünme pozisyonunu e, önemli ölçüde yitirdiği e, e, günler yaşadığımızı da söyleyebiliriz bununla birlikte ama e, Türkiye'nin bu Orta Doğu'nun da ilk defa i̇srail Türkiye çatışması bu boyutlarda yaşanıyor e, dünya enerji kaynaklarının ee, ve geçiş vesaire bu stratejik bilmem ne bunların hepsinin dışında e, dünyanın işine girebilecek bir olay değildir. E, Amerika'nın da işine girebilecek bir olay değildir. Bu e, girilimin e, çok üst noktalara tırmanması e, ve e, Türkiye'de kendi açısından özellikle Kuzey Irak'ta bir e, bölgesel Kürt devletinin kurulma aşamasında e, PKK'nın birçok e, terör eylemlerini çok uzun süre sürdürmesi, Kürtlerin daha e, e, akılcı politikalar içerisinde yer alması e, beklenebilir. E, bu bağlamda e, sondan bir evvelki ya da iki evvelki kanlı, vahşi bir e, sahne içerisinde olduğumuzu e, ve zor bir durum olduğunu, e, kanlı bir durum olduğunu e, görmek mümkün diyorum e, ve açıkçası siyasi bir seçenek üretemiyor e, Kemalist vesayet rejim tezgahlarla, komptolarla, çeteleriyle darbeleriyle bu tarbulayı değiştirme e, çabalarının sonucunu elde edemedi idrak edemedi ama bundan bir evvelki sahnede belli rütüşlerle yeni bir iktidar tasarımı e, yapıyor parlamentodaki iki parti üzerinden e, ve başka e, ittifakları deneyerek ee, bu da dış ve iç ittifakları e, Şey yaparak Sondan bir evvelki, iki evvelki sahnede Yani Ölümcü bir yaz var e, bu yaz e, Kimse çıkacak e, Onun e, Yanıtını çok e, Vermek mümkün değil ama e, Çatışmalı, sert bir süreç olacak Türkiye gene bir zaman zaman aklını uykuya yatırır e, Öyle bir e, döneme girdiğini e, Düşünmek mümkün Ama uykudan da e, Daha kısa süreli kendisini çıkarıyor artık eskiden daha uzun süreli aklını uykuya yatırıyordu ben daha kısa süre içerisinde uykudan çıkaracağını düşünüyorum bir tek şeyde e, Bil metin gibi bir şey oldu mu yok, kusura bakmayın yok, rica Hı -hı? Yani yazın e, başladığı günde de ancak böyle bir analiz herhalde uzun sıcak bir yaz evet, bir yani, anlaşılıyor e, bir başlık olsa ölümcül yazdan kimse çıkacak koyardım Hı -hı. Ee, yani e, burada e, e, ben Topyuk'un e, sağlanan gelişmelerin e, çok kanlı acı olaylarla işte 12 tane eğer toplama vurdunuzda son birkaç ay içerisinde yüzlerce e, genç ölüyor yani dağdaki genç e, Üniformalı genç e, yüzlerce genç öldü ölüyor e, bunlardan dolayı inanılmaz artık. E, rahatsızlıkları içerisindeyiz Ama e, aklımızı uykuya yatırmamak durumundayız Ve de tümüyle elde ettiğimiz Türkiye'nin demokratikleşme karnesindeki Olumlu şeylerinde bir anda bittiğini Böyle bir moral bozukluğu içinde girmemek gerektiğini düşünüyorum Türkiye er geç bir şekilde bu demokratikleşme sürecini tamamlayacak Bu zaten bütün bu mesele Bütün bu yaşadıklarımız PKK saldırılarından Yargıtay'ın e, keyfe keder karar alması Mahkemelerin keyfe keder karar almaları bir nöbetçi hakim değişiyor, bu nöbetçi hakim statikçi oluyor, Çetin Doğan'ı serbest bırakıyor. Öbürü, yani peki bir dönem yaşadığımız muhakkak ama 72 milyon dünya kapitalizmine. 16. sıradan entegre olmuş, i̇şte G20'ler toplantısı var yarın öbür gün. Yani bu dünyanın içerisinde Türkiye böyle soğuk savaştaki marjinal bir ülke konumunda değil, içindeki demokrasi güçleri açısından, sol güçler açısından da değil. Yani meseleye şeyden baktığımızda, değişimci çevrelerden de baktığımızda, Dolayısıyla e, tümüyle ne PKK e, şey geri açılımın akameti uğraması yüzünden bir gerilim e, ve bir bunalım ve e, bir karanlık tablon içerisinden çıkamamayız e, şey yaratmak lazım ama işin vehametine de e, bu kanlı sahneye ve tümüyle tüm gerici vesayetçi gerici güçler ile kendisine bir türlü e, yani bu geçen 8 yıl içerisinde e, sol yanım e, ve sağ yanı arasında e, beyin ikiye bölünmüş, ellerim nereye, aklım nereye diyen bir hükümet e, pozisyonu ile e, buna karşın değişimci e, muhabbatakarlığın, değişimci demokrat kesimlerin e, siyasal e, satrancı e, bu süreçten e, daha belasız, daha az ölümlü çıkmayı sağlayacak. Ee, yani bilmiyorum belki bir e, analiz e, için, bugün için şey mi ama ben böyle görüyorum. Valla evet yazın ilk gününde sıkı bir <gülüyor> uzun sıcak yaz analizi. Çok teşekkürler. Bence bunun üzerine başka bir e, konuya da değinmeye gerek yok. Onu daha sonra da yapabiliriz diğer konuştuğumuz konuları. <gülüyor> Burada bence bitirelim. Çok Peki, teşekkür ederim. İyi günler. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Right. How does it start, by the way? Right, can we start together? We'll right. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... I've been waiting for years to buy a brand new Cadillac But now that I've got one, gotta send it right back I can't afford that gas for my brand new limousine But even if I had the dough, no one's got I went to my local dealer to see if he could set me straight. He said, I got a little gas going, but you'll have to wait. But he offered some red hot speed and some red. The Kings grubundan dinlediğimiz A Gallon of Gas, bir bidon benzin diye de çevrilebilecek ilginç bir şarkı The Kings'in. Onu dinledik. Ray Davies'in The Kings grubunun kurucusu, vokalisti ve bestecisi, baş besteci ve söz yazarı olan Ray Davies'in doğum günü münasebetiyle çaldığımız şarkılardan biri de buydu Açık Radyo'da, Açık Gazete'de. Evet devam edecek olursak saat tam 9.40. ona 20 kala. şimdi de unutmadık tabii. Dünyadaki dünyanın çivisinin çıktığı yer, delik. Oradan Hı -hı. petrol fışkırmaya devam ediyor. Naomi Klein'den çok ayrıntılı bir rapor var bölgeden ama okuma fırsatımız olmadı ama dünyaya açılan bir delik diyor. Çivisinin çıktığı. Çok kapitalizmin kalbindeki bu kendini beğenmişliği çakılan da bir çivinin deliği diyor. İlginç bir şey bakarız ona da daha sonra fakat Obama yönetiminin hali hazırda yeni Körfez'de delme petrol arama faaliyetlerine devam ettiğine dair bir haber çıktı. McClatchy Newspapers grubundan ve hiçbir çev yani çevre etki değerlendirmesi olmayan ya da pek azda olan bütün hep bütün planlarını hatalı hatalı paçatlak patlak onaylıyorlarmış. Bu da Hı -hı. ilginç bir şey yani. En az yeni 5 offshore diyorlar bunlara. işte deniz aşırı delme projesi 2 Haziran'dan bu yana halbuki bir yandan da foşur foşur petrol okuyor her şeyi kaplayan bir karabasan gibi aslında gerçekten karabasan gibi bir şey ama buna da geçelim ee, öte yandan tabii şey de çıkmış Scientific America dergisinde yayınlanan David Bielo imzalı bir yazıda da bu kimyasal dağıtıcılar dispersant dedikleri şeyler kullanıldı bol miktarda İngiltere'de filan bazı başka ülkelerde yasak ama Amerika'da değilmiş. Gazla dediler ve Meksika Körfezi'nde onlar da milyonlarca ton şey yapıldı, boca edildi. Onların da ne büyük bir etki yaratacağı konusunda en ufak bir tereddüt yok da kötü olacağına dair sadece şeyi bilemiyorlar. Ne ölçüde etkileyecek diye. Hı hı. Yani kirlenmeyi kirlenmeyle mi önleyeceğiz diye çivi çiviyi söker bugün çivi metaforundan gel, başladık şimdi de bir e, ilginç şey de BP'nin başkanı CEO'su Tony Hayward'ı eleştirmişler çok neyle oğluyla yata yat gezisine çıkmış hafta sonu diye biz pek yata binecek ya da yat şey yapacak halimiz mi var diyor oradakiler yani Ram Emanuel'de beyaz evin Genel kurmay başkanı işte oranın kurmay başkanı Ram Emanuel Obama'nın sözcüsü bu oğlu yat yarışlarına katılmış 270 bin dolarlık yatıyla hmm. yarış yatıyla Bob diye bir yatmış Güzel. oğluyla beraber nasıl yapar bunu filan diyorlar bence hiçbir itirazı edilecek bir durum güne yok. Güne kadar sen nasıl görev... yapıyorsun? Evet, ne Kontak mi? anahtarını çeviriyordur. Motoru çalışıyordur yatın. Ardından ileri doğru itiyoruz kolu. Devam ediyor yoluna değil mi? Aynen öyle. Yani ben çok iyi anlamam ama herhalde öyle. Ben de öyle olduğunu varsayıyorum. <gülüyor> <gülüyor> öyle gördüm. Motor yatı bayağı eleştirmişler. Ama o da şirket savunmuş tabii ki haklı olarak. Demiş, demiş bizim patron ilk defa bir gün tatile çıktı bütün bu kazadan bu yana çok mu demiş. Bence sürekli tatilde kalmasında ortalıklarda görünmemesinde daha da büyük yarar var aslında Hı -hı. zaten. Günde 60-35 bin 60 bin varil foşkuruyor. Foşur foşur fışkırıyor. Ama e, bununla ilgilenen de kimse yok. Benim en çok hoşuma giden şeylerden biri Rex söylediği laftı yalnız. Exxon Mobil'in en büyük rakiplerinden biri işte BP'nin. Biz de kapatamazdık dedi. Böyle bir kaza olsaydı, delik olsaydı bizde de o teknoloji yok dedi. Hı hı. Ama biz delmezdik de dedi bu şartlar altında. <gülüyor> Ufak bir ekleme yaptı. O. yani artık delinmiş canım uzatmanın da alemi yok evet, evet. Yani, zaten şeyinde hasadımız Steven Stephen Chu da BP'nin zaten verdiği milyonlarca dolarlık burstan yararlanıyor kendi enstitüsünde bilim adamı olarak bir de seninle de ilgili çekecek hoş bir haberim var yine çevreyle ilgili Friends of the Earth kuruluşu Dünya dostları Sivil Toplum kur, Adlı Sivil Toplum Kuruluşu ciddi bir analiz yapmış ve bu yeni çıkmakta olan kanun var ya çevre kanunu şimdi Hı -hı. alternatif enerji Kerry Lieberman projesi Hı -hı. bu orada milyarlarca ve milyarlarca dolarlık hediye behieler varmış ya, nükleer tesisleri. yeni açılacakların hemen hemen hepsini vergi ödeyenin cebinden aldıkları paralarla finanse edeceklermiş Earth Track diye bir kuruluş yapmış araştırmayı yani hangi tip ve kaç sayıda reaktör olduğuna bağlı olarak 10 milyarla 57 milyar dolar arasında hı hı. dağıtım yapılacakmış bundan da memnun oldun mu yani bize de düşer mi bir şeyler Yok, biz Putin'le çalışıyoruz. Rususun <gülüyor> gidiyoruz. Peki, ne diyelim? İşte böyle. Bir de şey haberlerimiz var. İki satırda ondan bahsedelim. Peres'ten abluka için iki şart çıkmış. Hamas terörden vazgeçsin ve Gilad Şalit serbest bırakılsın. Biz de ablukayı yumuşatalım demiş. Hmm. Bir yandan Abduka'yı yumuşatacağı haberleri var... ...sonradan Peres'ten böyle bir şey... ...NTV haberi... ...anlayamadım ben bu işi... ...ben bu politikadan anlamıyorum ya... ya bu biraz işte şu TMK mağduru çocuklarla ilgili... E, söylediğim sözlere benzer bir durum işte... ...orada da... E, ...başka şeyler başka şeylere denk tutularak... ...ve o denklikler üzerinden kurulu bazı... ...işte harika harika durumlarla... ...kotarılıyor... ...işte yani çekiç çivi ya da işte militarizm ne diyelim böyle bir şey sonuç olarak şimdi ambargonun devamı galiba meşru oldu benim daha çok anladığım ve yazılmayan ama daha önde olan kısmı bu ya ambargo meşru bunun hafiflemesiyle birlikte de sıkıntı ortadan kalkmış oluyor bu yasadışı evet, de değilmiş yani ya ambargonun kalkması için İki küçük şart var demiş işte. Bir tanesi git atışa iti bıraksınlar. Bir de bu şey terörist terörizmden vazgeçsin demiş şey, Hamas. Evet tamam. Ne yapıyormuş terörizm olarak? Onu söylemiyor. Ha, benim Terörden... bildiğim kadarıyla çünkü uzun süredir roket atışı da yok e, Hamas tarafından. Hani yerleşim yerlerine, işgal alttaki topraklara, İsrail'e e, işte otobüs patlatmıyorlar vesaire... Hani bir süredir zaten e, bu tip bir eylemlik içinde değiller. Ne yapmalılar başka? Silahları teslim edip pişmanlık yasası falan mı? Evet. Öyle bir şey. Ha. Benim de tahminim o yani. Var. Yani e, tabii tabii. Pek tabii pek tabii. Yani sürekli... Boşuna e, mı barış ödülü verildi? Nobel barış ödülü. Alınca diyorsun konunun da uzmanı ne de olsa e, biliyordur. Feres, tabii ya. Obama'ya sorabiliriz bir de. O da aldı bir böyle şey. Bir de ona soralım. İsrail bu arada da bir savaşa girmiş ama sözlü savaşa. Birleşmiş Milletler'e savaş açmış. Birleşmiş Milletler şey var ya UNKA diye e, muhabirler derneği var. Birleşmiş Milletler gazeteciler. İşte orada Mavi Marmara hı hı. gemisine Yara Li'nin hazırladığı ve İç gemilerinde saklayarak kurtardı o evet. korkunç filmi gösterdiler. İsrail de çok sinirlenmiş ve beş dakikalık bizim filmimizi de göstermeniz, biz göstermenizi isterdik. Sizin taraflığınız filan gitti bitti diye özür, antisemit diyor mu? Özür istemiş. Ya yani çünkü hmm? hani. Antisemit de diyor olabilir mi diye düşündüm bir yandan böyle bir şey var ya eğer ki e, İsrail politikalarıyla ilgili hoş karşılamıyorsanız ya da karşınıza böyle bir suçlama geliyorsa aa bizim de film vardı falan filan hani e, sanki hmm. bu kanallar şey gibi böyle ne verirseniz yayınlıyorlar orada bir editoryal yok politik bir hat yok neyin şimdi, doğru neyin yanlış olduğuna dair bir seçim mekanizması yok gibi. Şimdi, şimdi şaşıracaksın ama aynen böyle olmuş. Ha tamam ya yani öyle olması Hayır, mantıklı olacak. Cevap vermiş zaten. Gianpaolo Pioli. E biz sizin filminizi de gösterelim dedik. Şiddetle reddettiniz demiş. Nasıl yani? Yani demişler ki şimdi Unca'dan Gianpaolo Pioli diye bir İtalyan başkanı var onun. E ve şiddetle saldırıyorlar. E, saldıran adamın adını şimdi bulacağım. Soyadı Kohen. Mirit Kohen. Demiş ki bir şey yazmış. İsrail'li bir sözcü. Tamamen etik dışıdır. Çok ayıp ediyor Birleşmiş Milletler. Gerçek zamanda bize cevap verme hakkını, filmini gösterme hakkınızı vermediniz demiş. El Cezire'den. Christine Salumi'nin blogundan okuyorum bunu. Beş dakikalık filmi biz de göstereceğiz. Hemen şeyden sonra e, Brezilyalı, Amerikalı ...ve Kore kökenli... ...Iyara ...biz burada sesini de vermiştik... ...onun filminden sonra... ...bizim önce ya da son... E, ...bizim filmimizde muhakkak göstermelisiniz... ...yoksa bu etik olmaz diyor... Hı hı. ...sinirlenmiş bayağı... Anladım. ...fakat... Unka'nın başkanı Gianpaolo Pioli de diyor ki... ...ya bu... ...bırakın bu ayakları demeye getirmiş... ...siz... Siz bizim önerimizi reddettiniz demiş. İsrail filmini gösterelim dedik. Üstelik ister önce bayanliğininkinden, ister sonra gösterin. İki, biz onunla sahneye falan çıkmayız diyen siz değil miydiniz? Bu ne biçim iş demiş. Kendi hikayenizin bizim tarafını anlatalım anlatın diye çağırdı. Biz o kadınla sahneye falan aynı sahneyi paylaşmayız diyen siz değil misiniz? Ondan sonra da peki soruları da cevaplayacak mısınız demişler tabi İsrail'le böyle bir öneride bulunmuşlar ve şimdi, lütfen soruları da cevaplayın. Biz soru moru da cevaplamayız demişler İsrail'liler ama bütün UNKA sunumlarında daima soru cevap da olurmuş. Yani Hı -hı. o bir zorunlulukmuş zaten Hı -hı. çünkü Birleşmiş Milletler'in gazetecileri e, muhabirleri tabii. bunlar. Soruları da almak zorundalar. Onu da reddettiniz. Şimdi bu ne ne diyorsunuz siz demiş. Ve sonunda da şöyle bitiyor. Yani bununla yaşayabilecekseniz. Bütün yazışmaları da yayınlanmışlar. São Paulo, Miritle. Can Paolo arasındaki yazışmaların tamamını El Cezire'den yayınlamışlar. Hakikaten buna Türkçe'de benim anladığım Ben bu nacizane subjektif bir yorum yapacağım ama hem suçlu hem güçlüünün en iyi tarifi bu yazışmalardan çıkıyor. İsteyenler El Cezirenetten Net'ten Christine Salumi'nin 18 Haziran tarihli bloguna El Cezire Nokta bakabilirler. Çok ilginç yani. Hem şey yapıyorlar, ya bizim hakkımızı yediniz diyorlar. Sonradan da ortaya çıkıyor ki konuşmalarda zaten biz çıkmayız, konuşmayız demişler teklif Bu siyaseti ben anlamadığma kanaat getirdim. Çivisi çıkmış. Bence anlamakla ilgili bir sıkıntı yok. Sadece e, anlaşılması ile ilgili bir çaba olmaması ile ilgili bir sıkıntı olabilir gibi geliyor bana. Yani çünkü anlamak dediğimiz hani sen bir çıkar tanımlıyorsun herhalde. Bu çıkar'a doğru giden çeşitli yolları görmeye çalışıyorsun. Gibi bir şey değil mi? Yani hani mevzu burada çıkarın ne olduğuna dair başka türlü hesaplar yapılıyor olması ama başka türlü konuşuluyor olmasıymış gibi geliyor bana da. Ya Ben faturayı öbür tarafa kesiyorum. Ama bu işten kaçmak da olabilir bilemedim. <gülüyor> Araçsal akıl. Allah'ım çok yani bu hallere mi düşecekti propaganda mekanizması? Bu kadar daha sofistike olmasını bekleriz değil mi? Hı hı. Ödüller müdüller geziniyor. Çünkü daha seneye de bunun yeni bir barış ödülü gelecektir. Gelecek midir? Gelir. Genelde evet bu, bu zamanlarda böyle şekillerde veriliyor bu barış ödülü dediğimiz şey. Evet İngiltere'de ilginç bir terör kameraları tartışması olmuş. Birmingham şehrinde Müslümanların çoğunluklu olduğu mahalleleri özellikle oralara konan 200'den fazla güvenlik kamerası Na tepki gelmiş. So CCTV diyorlar yonlar, Close Circuit TV, kapalı devre. Ve şimdi ne yapılacakmış? Tepkiler gelince durdurulmuş, plastik torbalarla kapatılacak. <gülüyor> plastik torba mı? Evet. Ha iyi. Ee, Bak sofistike bir yöntem işte. Anadoluca saberi. Bu ne demek? Anlayamadım ben. Plastik torbalarla kapatılınca atılacak mesela yumurta vesaireden korumak için mi yoksa e, kamera çekemiyor plastik torbanın içinde? Yok çekiyor ama sisli bir şekilde ve plastiğin arkasından daha ha. puslu sisli ve daha hoş bir görüntü veriyor herhalde. Belki Müslümanlar da daha beyaz görünüyordur beyaz plastik kullanılıyorsa ilginç aslında. Ee, oradaki Müslümanlar sürekli gözetlendikleri ve kameraların nereye yerleştirildiğini bilmedikleri gerekçesiyle şikayette bulunmuşlar. Bölge milletvekilleri de... Bir tavır bu tabii. Yani bir suçun yoksa niye böyle şeyler söylüyorsun değil mi? Bölge milletvekilleri bu kısmı güzel ama. Konuya ilişkin görüşmeler yapılmadan kameraların kullanıma açılmayacağını söylemiş. Eee... <gülüyor> kameraların mali desteğinin terörle mücadele fonu kapsamında desteklendiğini ancak sadece terörle değil tüm suçlarla mücadele için bu kameraların konulduğu savunulmuş ırza geçme ve hepsini görüyor falan, hepsini onları görüyor. da kaydedebiliyor evet. çok iyi bu ama şimdi şeyleri nasıl görecek plastikle sararsan hava almazsa görebilir mi ee, herhalde görebilir ama yani niye şimdi plastiğe sarılıyor ya da Anadolu Ajansı niye bu kısmını <gülüyor> öne çıkarmış bilemedim. Kafam karıştı bir miktar. Çok güzel. Bir... Vardır orada bir anlam herhalde ama biz çıkaramadık. Hayat bütün bir anlam arayışından ibaret. Peki o zaman şu Heybeliada beline anlamlandır bari. Ee, onu da anlamlandırmak çok kolay. Değil aslında ee, Heybeliada'da birkaç gündür e, Çam Limanı mevkinde tel örgülerle vermiş e, Deniz. Niye? Kimse bilmiyor yani ada, adada yaşayanlar da zaten niye falan deyince yassak kardeşim denmiş kendilerine ee, ve yavaş yavaş yavaş yavaş e, teller devam ediyormuş. Şu ara e, adada mesela denize girmek ki dört taraf denizle çevrili olunca ada deniyor e, neredeyse imkansız hale gelmiş küçük küçük parseller halinde kamu arazileri telleniyor ve oradan bir delik açılıyor delikten de girerken para veriyorsunuz. Böyle bir harika Yok durum. artık. İnsanlar bir de denize mi girecekler adalılar yani? E, tam da bence de bu çok anlamlı olmadığı gibi bir sürü tehdit ve tehlikeyi de içinde içeren bir durum. E, böylesi çok daha güvenli olmuş denilebilir. E, yani para veremeyecekseniz adalara gitmeyin. Hiç boşuna ya veya gidiyorsanız da yüzmeye gitmeyin diyebilmek mümkün. Ya da yanına, yanınıza ufak tel kesiciler Alarak gidin e, demek. Sopalarda almakta fayda var. <gülüyor> Çünkü genelde burada böyle mi hiç fikrim yok. E, Heybeli'ye gitmeli yıllar oldu ama e, genellikle bu tip bu deniz kapatma olaylarını yapan e, arkadaşların bir miktar e, böyle hani örgütlü e, biraz böyle Külhan Bey'i ve bir miktar sanki birazdan bıçağı çekecekmiş gibi de bir tavırları oluyor genelde. Ee, belki, belki rehin de alırlar birini sonra uluslararası pazarlık olur. Gilat şalidi verin bunu verelim geri filan. rehin alıp altı okkayla denize atarlar. Bedava denize girmiş olur belki. Ama e, ya Adalılar da pek hoşnut değil bu işten haliyle. 12 Haziran'da protesto eylemi yapmışlar. E, ne olacakmış bakalım. Diyor ki e, aslında gelen e, mail'de adalar Hukuksal mücadelede başlatıyoruz demişler. Çünkü benim bildiğim kadarıyla hakikaten denizlere girmekle ilgili değil mi? Kamu yararı falan filan böyle vardı. Evet. Kamu malıydı denizler. Bütün deniz kıyıları da kamuya açık olmak zorunda. Benim de bildiğim bu anayasa. Ama yani demek ki öyle değilmiş. Anayasanın eşitlik. Yani şimdi anayasanın bilmiyoruz bu anayasa işleri biliyorsun bu ara zaten karışık. epey karışık. Bir bakarsın verir karar. Öyle bir şey yokmuş aslında diye. E zaten bak Danıştay'a göre kahvehanelerde sigara yasağı da anayasaya aykırıymış. Hı hı. Öyle de bir tane haber çıktı. Ee, 500 yıllık bir gelenek olması falan üzerinden. Ama galiba onu demeye çalıştığı şey sigara içilen de bölümler olması falan filan gibi bir şey herhalde. Ama velakin bilemedim bilemedim. Anayasa ha? Hı. Peki bir de son olarak pasaportlarda büyük indirim olması. Bu haber niye önemli? Pahalı olduğu için mi insanlar pasaport almıyorlardı ve gitmiyorlardı? Ee, hala dünyanın en pahalı e, pasaport ve harç hizmetlerini e, memleketimizde alabiliyoruz. Daha pek çok dünyanın en pahalı kategorisinde olan ürünle birlikte e, maaşlar asla bu. Pahalılığı e, görmüyor ayrı konu ama yüzde elli indirim olmuş. Ya tamamen keyfiyetin nasıl bir şey olduğunu göstermek için bence ideal haber ben okudumda sinirlendim açıkçası ee, indirimi görünce sevinmedim mi ya benim arızalı halim kabul ediyorum ama yok sevinmedim ben sinirlendim çünkü hani bir gece birisi oturup ya çok konuşuldu bu iş yüzde50 indirin hepsini diyebiliyor ve haşırt değinebiliyor Demek ki bu para bayağı bildiğin deli Dumrul'un köprüsü acaba niye 50 o zaman diye sormak gerekiyor çünkü e, ortalama Avrupa Birliği ülkelerinde verilen paraların 2-3 katı yine bu %50 indirimli halde e, yani keyfiyet devam ediyor her zamanki gibi ölümü gösterip sıtmaya razı etme durumları e, 300 istedik şimdi 150 istiyoruz daha ne yapalım artık Aa, gibi bir şey var ortada e, havadan para ama evet. buna gasp demiyoruz alakası yok çünkü bunlar sonuç olarak vergilendirme ve çeşitli ücretlendirmeler anlayışlı olması lazım vatandaşlarında değerlik yat bedeli de 138 liradan 50 liraya inmiş. Dikkat evet, yani. evet, hiç fena değil. Hem pasaportun kendisi hem de harçları %50 civarında indi. Mükemmel. Herhalde çok teşekkürler Sayın Devletlum falan diye geziniyor olmamız lazım. Ben öyle hissettim. Yani e, ama onu her zaman Mesela zaten. bir gün yine <gülüyor> uyanıp "Ef eh, bunlar iyice bak beğenmediler de 3 katına çıkartında" diyebilirler, değil mi? Yani çünkü tamamen belli ki bunun belli bir hesabı kitabı yok. Kafana göre yapıyorsun. Yani o yüzden bence yine de yumuşak olmakta, teşekkür etmekte falan fayda, fayda var. var. Her zaman, her zaman. Ben hep onu bilir, onu söylerim. Her zaman büyüklerimiz daha iyisini düşünürler. E, düşünmüşler ama sonra bir daha düşünmüşler. Yani önce bir 300'lük düşündüler, sonra 150'lik düşündüler. E, yarın öbür gün 450 ne ile 75 arasında bir şey düşünüyor olabilirler. Hiç bilemeyiz. İşte, Hiç aklımız ermez Ali menfaat dediğim böyle bir şey zaten yani Devlet işlerine herkesin aklı Erseydi değil mi evet. Neyse, Güzel oldu güzel oldu Çok teşekkür ediyoruz buradan Sayın hükümetimize e, Ve emeği geçen tüm bürokratlara Evet pekala Bu teşekkür borcumuzu da Eda ettikten sonra Yazın ilk gününe girmişken Uzun sıcak yaz şerefine The Cat adlı parçayı Çalacağız size Lalo Schifrin'in ünlü Arjantin kökenli besteci, piyanist ve orkestra şefi film, epey film yapmıştı. Bu da Kat adlı bir müzik. Şimdi onunla beraber, onun doğum günü 1932'de bugündü. 21 Haziran doğumlu, ona da bir günaydın diyoruz ve hepinize de günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. açık gazete.